Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz yeterlik fiili. Olumlusu herhangi bir fiilin e-zarf fiil eki ve bilmek fiil kökünün birleşmesiyle ortaya çıkan ve yeterlik kavramı veren, olumsuzu ise herhangi bir fiilin, e zarf fiil eki ile, m olumsuzluk ekinin birleşmesiyle oluşan ve yetersizlik kavramı veren birleşik fiillere yeterlik fiili diyoruz. Örneğin, Söyleyebilmek, yapabilmek, yapamamak gibi. Tüllenen mağrebi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. İkinci Mısra'da geçen yapabilmek fiili yeterlik birleşik fiildir. Bu birleşik fiil herhangi bir fiile bilmek fiilinin eklenmesiyle yapılır. Bilmek fiili kendi anlamını yitirerek taban fiilin anlamına kâfi gelme, Yeterli olma veya ihtimal anlamı kazandırır. Yeterli olma anlamı kazandırırken şu örneği verebiliriz. Orhan bu masayı kaldırabilir. Beş yaşında gazete okuyabiliyor. İhtimal ifade etmektedir. Geç kalırsam öğretmen kızabilir. Şiirlerimi söylemeden gidebilirim. Bir gün ansızın gelebilirim. Yeterlik birleşik fiilinin olumsuzu, bütün fiiller gibi olumsuzluk eki ma-me ile yapılır. Fakat olumsuz biçiminde bilmek fiili genellikle düşürülür. Örneğin, Girmeden bir millete tefrika düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Olumsuz kimi biçimlerde ise bil fiilini görmekteyiz. Buradaki anlam farklılıklarına dikkat etmek gerekir. 1- Filmi izleyemedim. 2. Filmi izlemeyebilirim. 3. Filmi izleyemeyebilirim. Birinci cümlede, filmi izlemem mümkün olmadı. İkinci cümlede, filmi izleyip izlememek benim elimde ve belki izlemem. Üçüncü cümlede ise, elimde olmayan bir sebeple izlemem mümkün olmayabilir denmektedir. Şimdi şu konuşmayı yeterlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Merhaba Tuğba. Merhaba Ayşe. Sen Kırşehirlisin değil mi? Evet, Kırşehirliyim. Bana Kırşehir'i anlatabilir misin? Anlatabilirim. Merak ettiklerini bana sorabilirsin. Kırşehir'deki tarihi mekanları bana sayabilir misin? Elbette sayabilirim. Caca Bey Camii ile başlayabilirim. Cacabey Camii, 1272 yılında Nurettin İbni Caca tarafından müze olarak yaptırılmış. Daha sonra da camiye dönüştürülmüştür. Çok güzel. Selçuklular tarafından yaptırılmış olmalı. Evet, Selçuklular tarafından yaptırılmış. Geçen yaz Aşıkpaşa Türbesi'ni ziyaret etmiştim. Biraz da ondan bahsedebilir misin? Aşıkpaşa Türbesi 1333'te Eratna Veziri Alaaddin Ali Şahruhi tarafından yaptırılmış. Bu türbenin tamamen beyaz mermerden yapıldığını gördüm. Evet. Farklı bir mimari özelliğe sahip. Bana sayabileceğin başka cami ya da türbelerimiz var mı? Var. Ahi Evran Camii bizim için en önemli camilerdendir. Sen de biliyorsun Ahı Evran ahiliği kurmuş ve bu kurum yüzyıllarca esnaf ve sanatkarlara yön verebilmiştir. Evet. Ahilik kültürünün devam edebilmesini çok isterdim. Ayşe, Yunus Emre'nin Kırşehir'de doğduğunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. İlk defa senden duydum. Yunus Emre, merkez ilçeye bağlı Ulupınar kasabasında Ziyarettepe'de bulunan türbesinde yatmakta. Anadolu'da birçok kümbet olduğunu biliyorum. Kırşehir'de bulunan birkaç kümbet adı da söyleyebilir misin? Melikgazi kümbeti ve Kalender Baba kümbeti en meşhur kümbetlerimizden. Beni aydınlatabileceğin başka tarihi eserlerimiz var mı? Peki. Kesik Köprü ismini hiç duydun mu? Hayır, hiç duymadım. Kesik Köprü bir Selçuklu eseridir. İl merkezinin 23 kilometre güneyindeki Kesik Köprü köyündedir. Peki Kırşehir'de daha eski devirlere ait eserler yok mu? Olmaz olur mu Ayşecim Tabii ki var. O eserler hakkında da biraz bilgi verebilir misin? Elbette verebilirim. Mucur ilçesinde Bizans dönemine ait bir yeraltı şehri vardır. Bu yeraltı şehri 42 odadan oluşmakta. Peki başka yeraltı şehrimiz var mı? İki tane daha var. Kepez Yeraltı Şehri ve Dulkadirli Yeraltı Şehri. Kırşehir'de yabancı turistlerin gidebileceği kiliseler var mı? Kırşehir'in 37 kilometre kuzeyinde 3 ayak kilisesi var. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Şehrimizde bulunan Hitit kabartma heykelini ziyaret edebilir misin? Böyle bir heykelin varlığından bile haberim yoktu. Bana bu heykeli anlatabilirsen seve seve ziyaret edebilirim. Bu heykele Öküz Taşı Sunağı da denilebilir. İki başlı kabartma heykel yaklaşık 30 ton granitten yapılmıştır. Peki Öküz Taşı Sunağı'nı nerede görebilirim? Hirfanlı Barajı'nda görülebilmekte. Verdiğin bilgiler için gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için zevk de Seni bir gün Kırşehir'e beklerim. Daha anlatabilecek ve gezilebilecek çok yer var. Şimdi de şu metni, yeterlik fiilinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Sanal Dostluğa Aldanma Bir gün Mevlana Hazretleri bazı dostlarıyla gezmeye çıkmıştı. Biraz ilerleyince bir viraneye geldiler. Orada birkaç köpek birbiriyle sarmaş dolaş olmuş uyuyorlardı. Siracettini Tatar'i, Bu biçareler arasında ne güzel bir birlik var. Ne güzel uyuyabiliyorlar ve birbirleriyle ne kadar da güzel sarmaş dolaş olabilmişler dedi. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri, Ey Siraceddin! Eğer bunların arasındaki dostluğu ve birliği anlayabilmek istiyorsan, onların aralarına birleş veya ciğer ver. O zaman bu dostluğun nasıl bir dostluk olduğunu görebilirsin. İşte maddi şeylere gereğinden fazla önem verenlerin aralarındaki dostluk da böyledir. Aralarında bir menfaat ve karşılık olmadıkça birbirlerinin dostudurlar. Fakat... Önemsiz bir dünyalık araya girince, nice senelik namus ve şereflerini hiçe sayabilirler ve aralarındaki samimiyeti bırakıp kavga edebilirler. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz yeterlik fiiliydi. Konumuzu bir kez daha tekrarlayacak olursak, olumlusu herhangi bir fiilin, e-zarf fiil eki ve bilmek fiil kökünün birleşmesiyle ortaya çıkan ve yeterlik kavramı veren, olumsuzu ise herhangi bir fiilin e-zarf fiil ekiyle m-olumsuzluk ekinin birleşmesiyle oluşan ve yetersizlik kavramı veren birleşik fiillere yeterlik fiili diyoruz. Örneklerimizi tekrarlayacak olursak, Söyleyebilmek, yapabilmek, yapamamak gibi. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana,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 Türkçe öğreniyorum.